sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah efendim Diyarbakır'dan Mustafa Akın selamun aleyküm, aleyküm selam. sayın hocama bu soruyu sormak istiyorum intihar etmek kader midir saygılarımla Allah razı olsun kader olmayan hiçbir şey yoktur iki türlü kader vardır bir Allah'ın kudu için takdir ettiği bir de Allah'ın takdirini kula teslim ettiği takdir vardır. Dünya hayatıyla ilgili, Allah'ın muamelesiyle ilgili bizim gücümüzün olmadığı yerde Allah'ın takdiri vardır. Ama bir şeyi Allah kula bırakmışsa, tercih hakkını ona vermişse, bu sefer takdir kula aittir. Mesela Allah ayet-i kerimede ne buyuruyordu? İman da bellidir, köfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun dedi. Hidayet de bellidir, deralet de bellidir. Dileyen hidayeti seçer, dileyen daraleti seçer. Bu tercih kula ait, bu takdir kula ait takdirdir. Allah bu takdiri kulun takdirine bırakmıştır. Dolayısıyla ebedi hayatımız için yaptığımız her şey bizim kendi takdirimizdir. Yani ya iman etmeyi kabul ederiz ya da nankörlük yapmayı, küfretmeyi takdir, takdir ederiz. Ya hidayeti takdir eder, hidayet yoluna gider, girer, cennete koşarız ya da delaleti takdir eder, tercih eder, cehenneme koşarız. Bu kulun kendi takdiridir. Dolayısıyla buna Allah'ın takdiri demek doğru değildir. Kul takdir etmiş, Allah da kulun takdiriyle takdir etmiştir. İntihar etmek, birini öldürmek, günah işlemek, yanlış iş yapmak. Eğer bir işte bizim hiçbir gücümüz yoksa, işte o Allah'ın bizim için takdiridir. <gülüyor> Ama bizim tercih hakkımız varsa, bizim orada bir e, dahiliyetimiz varsa, dahil olmuşsak o işe, bu durumda takdiri kendimiz yapmışız. Dolayısıyla e, ondan sorumlu olmuş oluruz. Eğer bir işte bizim gücümüz varsa, bizim sorumluluğumuz varsa ondan sorumluyuz, yoksa sorumlu değiliz. İntiharda kendi tercihimizi kendimiz yapmışızdır. Dolayısıyla ondan kendimiz sorumluyuz. Biz takdir ettik, Allah da bizim takdirimizi kabul etti demektir. Ama Allah bizim için takdir ederse, ölümü takdir ederse bizim orada herhangi bir gücümüz yoktur. O, o Allah'ın takdiri olmuş olur. Allah'ın bizim için takdir ettiği olmuş olur. Ama kendimiz için biz bir takdir yaparsak ondan sorumluyuz. Dolayısıyla intihardan sorumluyuz. O bizim kendi takdirimizdir. Efendim... Konya'dan Kamil'e üçer gece 11-12'de sanki uyandırılıyorum ve kalkmam gerektiğini hissediyorum. Bunun hikmeti nedir hocam? Allah kaldırıyor, 11'de, 12'de kalk, teveccüh namazı kıl, Rabbini zikret, tövbe et, istiğfar et diye Allah böyle bir ikramda bulunuyor. Her <gülüyor> ne olursa olsun, her anda Allah kuruna bir muamelede bulunur. Bize de düşen Allah'ın bize muamelesini görüp anlamaya çalışmaktır. Acaba Rabbim benden ne istiyor? Ne yapmamı istiyor? Eğer uyandırılıyorsak bu durumda bize ne denilmiştir? Evet, kal, peygamberine uy, teheccüd namazını kıl, Rabbini zikret, tevbe et, istiğfar et. <gülüyor> evet, bizim de yapmamız gereken şey budur. Rabbimiz bize ikramda bulunmayı dilemiş, takdir etmiştir ve bizi uyandırıyordur. Öyle anlamak gerekir. Efendim, Kahramanmaraş'tan Güldane Özcan, öncelikle ölü kalplerimizin dirilmesine vesile oluyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Çok muzdarip olduğumuz bir konuda sizden yardım isteyeceğiz. Günlük hayatımızda şeytanın ve nefsimizin sesini çok net algılayabildiğimiz halde, kendi hakikatimizin sesini neden algılayamıyoruz? Bu konuda hocamızın dua, dua ve nasihatlerine çok ihtiyacımız var. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu konudan özellikle önce bizim kendi kendimize dua etmemiz gerekir. Bu dua sadece ile değil, bir de bir çabayı, gayreti gerektirir. Eğer şeytan böyle net olarak bize vesvese veriyorsa, bu bütün insanlar için geçerlidir. Ama gönlümüzden gelen, ruhtan gelen sesi eğer işitemiyorsak bu durumda bir sorun var. Arada perde var demektir. Arada nefis perdesi vardır, dünya perdesi vardır, dünya sevgisi, hayat sevgisi perdesi vardır, o perdeyi aralamak gerekir. Nasıl? Ahirete imanımızı artırarak, ahirete olan muhabbetimizi artırarak, Rabbimize olan muhabbetimizi artırarak. O muhabbet arttıkça o perdeler yanar, perdeler çekilir aradan. Biz de, kendi kendimiz de, <gülüyor> Allah'ın bize nefrettiği ruhla beraber olmuş oluruz. Çünkü Allah hitabı ruha yapar, ruhtan gönüle geliyor. Aradaki o perdeyi aralayınca, onu yakınca o muhabbetle çok şiddetli ve çok net bir şekilde Rabbimizin bize olan hitabını tatmaya başlar, anlamaya başlar, işitmeye başlarız. Artık şeytanın verdiği o vesvese e, hafif e, deşir, baygılaşır. hatta e, yok, mesabesinde Hı. böyle siliki olur. Herhangi bir etki yapmaz üzerimizde. Onun için, bunun için çaba gayret sarf edeceğiz inşallah hep beraber. Allah hepimizi o nefsimizin perdesinden bizi kurtarsın. Hı. Kurtulmak için bize o çabayı, gayreti, o gücü kuvveti ihsan etsin. ikram etsin inşallah. Efendim Orhan Ekinci Selamun Aleyküm selam. Allah rahmeti bereketi üzerinize olsun. Saygılı, de, saygı değerli hocama, değerli hocama sorum. Fars ve Sünnet namazların namazında Fatihadan sonra istediğimiz zam süreleri sürelerinden okuyabilir miyiz? Yoksa Kur'anın sırasına göre mi? Evet. Namazda Fatihadan sonra istediğimiz süreleri sureyi veya okuyabiliriz. Bir sıra gözetmemiz gerekmiyor. Kur'an sırasına göre deyince mushaf sırasına göre demiş olur. Asıl sıra nüzul sırasıdır. E, zaten ayetleri Kur'an tefsir ederken de e, nüzul sırasına göre tefsir etmişiz. Ama bu sırayı gözetmesi gerekmiyor. İstediği e, sureyi veya istediği sureden istediği ayetleri okuyabilir. Birkaç surede okuyabilir, birkaç ayet de okuyabilir. Artık o ona kalmış bir durumdur. Bu konuda herhangi bir bağlayıcı, emir, hüküm yoktur. Evet. Efendim Denizli'den Metin Tosun. Selamun hocam. Aleykümselam selam. Hangi işe ele attıysam işim rast gitmiyor ama Rabbime karşı asla isyankar olmadım. Saygılarımla hayırlı akşamlar. Evet. İşimiz rast gitmiyor diyoruz ama e, bunun sebebini anlamak gerekir. İş rast gitmiyorsa, e, Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, Allah dilediği kimse için rızkı daraltır, kısar, dilediği kimse için rızkı açar, genişletir, dilediğine de hesapsız rızık verir. Bu durumda eğer işler rast gitmiyorsa, Allah rızkı daraltmış demektir. Neden dolayı? Bir imtihan olsun diye eğer isyan etmiyor, itiraz etmiyor, sabrediyorsak bu durumda doğru yapıyoruz, imtihanı kazanıyoruz demektir. Bu hep böyle gider diye bir şey yok. Sonra Allah onu genişletir, bu sefer şükretmemiz gerekir, hamd etmemiz gerekir. E, ikram ettiği nimete göre o şükrü eda etmeye çalışmamız gerekir. E, yoksa e, işler doğru gitmiyor demek değil. Allah rızkı daraltmıştır, kısmıştır genişletinceye kadar sabretmeye, aynı zamanda çabamızı, gayretimizi sarf etmeye de devam edeceğiz inşallah. Evet. Efendim Çankırı'dan Fatih Emre otur, <gülüyor> Peygamber Efendimiz'i rüyasında gören cennete girer mi? Bununla ilgili bir hadis var mıdır? Allah razı olsun. Amin. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı eğer bir mümin rüyasında görürse onu gerçekten görmüştür. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz, beni rüyasından gören, gerçekten görmüştür, buyurdu. Sadece görmek yetmiyor. Nasıl görmüş? Gördüğünde ona ne söylemiş? Hangi hal ile görmüş onu? Ona bakmak gerekir. Eğer onu görmüş ve o da onu cennetle müjdelemişse, bu doğrudur. Ama görmüş, onu uyarıp ikaz etmişse, o uyarıyı ikazi alması gerekir. Yoksa gördü diye cennetle müjdelenmiş değildir nasıl görmüşse, oradan nasıl bir mesaj almışsa o mesaj geçerlidir. Geçerli olan o Resulullah'ın verdiği mesajdır. Eğer onu uyarıp ihaz etmişse, şöyle yanlış yapıyorsun, bunu böyle yap demişse bu durumda Resulullah'a yakın biridir. Resulullah Efendimiz'in sevdiği biridir. Allah'ın sevdiği biridir ki aynı şekilde uyarılıyor. Müjde de öyledir, uyarı da öyledir. Allah'ın Resulüne olan yakınlığını gösterir, cennetlik olduğunu değil. Eğer cennette müjdelemişse bu doğruydu. Evet. Efendim bir izleyicimiz selamun aleyküm. aleyküm selam. İnsanlar arasında manevi hak olur mu? Varsa derecesi ve değeri nedir? Evet. İnsanlar arasında elbette ki özellikle öncelikle manevi hak vardır. Zahiri hak manevi haktan sonra gelir. Nedir manevi hak? Evet manevi hak eğer biri yolunu kaybetmişse, deralette ise bu durumda hakta olanların onları hakka davet etmesi gerekir. Hidayette olanların onları hidayete davet etmesi gerekir. İmana davet etmesi gerekir. Bu imanı ikram etmeleri gerekir. Kulluğu yapamıyor, kulluğu kaybetmişse, zorlanıyorsa bu kulluğu, ona ikram etmesi gerekir. Hem davet etmesi, hem de bunun için yardımcı olmaya çalışması gerekir. Fedakarlık yapması gerekir. Bu kulun, kul üzerindeki manevi hakkıdır. Yoksa yarın kıyamet günü kardeşine söyler, sen hakkı biliyordun, sen doğruyu biliyordun. Neden beni de davet etmedin? Neden bana da ikram etmedin? Nasıl ki zahiri olarak açlık varsa, bir de manevi açlık vardır. <gülüyor> Aklın açlığı vardır, gönlün açlığı vardır, ruhun açlığı vardır. Eğer bilmiyorsa bu aklın açlığı demektir. Onu doyurmak gerekir, ilimle. Evet, gönlü marifet açlığıyla açsa, aynı şekilde gönlünü marifetle doldurmak gerekir, doyurmak gerekir. Eğer muhabbet açlığı varsa, bu durumda ona o muhabbeti ikram etmek gerekir. Nasıl ikram etmesi gerekir? Bir kul Allah'ı seviyorsa Rabbimizi sevmek lazım, Rabbimizi sevelim dediğinde bu kelimenin içi doğruydur. Niye? Çünkü gönlü o kelimenin içini doldurduğu için o Allah'ı sevmeye davet ettiğinde o kelime o muhabbetle dolup onun gönlüne öyle ediyor Onun gönlüne öyle iniyor. Şart nedir? Karşımızdaki gönlünü açıp onu almak isterse o muhabbeti beraberinde o kelimelerle almış olur. Evet, muhabbeti de böyle ikram ediyoruz. Muhabbete davet ediyoruz. Evet. Efendim izleyicimiz devamla alan <gülüyor> huzurunda hak talep edebilir miyim? Karşılığı nasıldır? Allah razı olsun. Elbette ki eğer hak sahibi ise mutlaka her türlü e, hak talep edebilir. Hakkımızı isteme hakkına sahip oluruz. Eğer gerçekten hakkımız varsa, Allah'a göre hakkımız varsa, sorulara böyle kısa cevap veriyoruz ki, diğer kardeşlerimizin de sorularına cevap verebilmek içindir bu. Kardeşlerimizin bunu böyle anlaması gerekir. Evet. Gerçekten bir hayli soru var efendim. Evet. Efendim Bay Burtan Oğuzhan, Hocam selamünaleyküm. Gözden aleyküm. iltihap gelse abdest bozulur mu? Gözden iltihap gelse abdest bozulmaz. Hiçbir şekilde abdest bozulmaz. Şeytanın verdiği vesveseyde taviz vermemek gerekir. Abdestin Evet, nasıl bozulduğunu herkes biliyor zaten. Onun için herhangi bir yerden su ak su akarsa, gözünden su akarsa, iltihap akarsa veya vücudunun herhangi bir yerinden e, öyle iltihap akar veya e, kan akarsa e, abdest bozulmaz. Efendim Salih Yılmaz, yolumuzda ders değişimi ya da hale göre ders özel ders çekmek var mıdır? Sizi seviyoruz efendim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ders değişimi değil, ders artırımı olur. Bir de ayrıca ihtiyaca göre ihtiyaç varsa yani bir yeri geçemiyorsa ayrıca bazı esmaları Allah'ın isimlerini zikretmesi gerekir. Mesela sürekli böyle sağa sola kızıyorsa bir türlü buna hakim olamıyorsa örnek olarak veriyorum Allah'ın Halim ismini çekmesi gerekir. Ya da farz edelim ki bir türlü ikram etmeyi beceremiyorsa cömertlik yapamıyorsa, ne yapması lazım? Allah'ın Kerim ismini, Vahab ismini evet e, çekmesi gerekir. O çektiği zikrin dışında gün boyu e, onu çekmesi gerekir ki e, o perdede açılsın. Yani gönlü üzerindeki o perde kalksın. Allah'ın Kerim ismi, Vehhab ismi tecelli etsin diye. Bütün isimler böyledir yani. E, ayrıca esma e, dersi verilir. Gerekiyorsa tabi. Efendim Nazan Hoca olan Timem aleyküm Hocam Aleyküm selam Hocamızdan ve sizlerden Rabbim razı olsun inşallah biz duada takılıp kaldık acaba biz dua etmekte etmemekte bizim için hayırlı olan neyse o mu oluyor yani bizim duayla çok etkimiz e, yani bizim duayla çok etkimiz yok mu Evet dua Resulullah Efendimiz buyurdu Aleyhisselatü Vesselam Dua, ibadetin özüdür, buyurdu. Özü. Dua, ibadetin beynidir, iliyidir buyurdu. Bütün ibadetlerden gayet duadır. Dua, daa, davet etmek. Neyi, kimi davet etmek? Rabbimizi davet etmek. Ya Rabbi, kendim için şunu hayır görüyorum, onun için. Bunu yapmaya seni davet ediyorum demektir, dua. Ve bu kulluktur, kulluğun kendisidir. Neden bu kulluk oluyor? Çünkü insan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Allah'ın yeryüzündeki halifesi Allah'a göre dua etmelidir. Ya Rabbi imtihan olmasın derse bu yanlış bir duadır. Evet imtihan olsun. Bu imtihanı en kamil manada kazanmayı bize ikram et demek lazım. Allah ayet-i kerimede eğer duanız olmasaydı Rabbiniz size neden kıymet versin, neden değer versin? Senin kıymetin, değerin, Allah katındaki değerin, şerefin senin duanladır. Yani neyi istiyorsun, neyi talep ediyorsun, Allah'ı neye davet ediyorsun? Eğer Allah'a ya Rabbi ben sana kul olmak istiyorum, abd olmak istiyorum, aşık olmak istiyorum, sana yakın olmak istiyorum. Dost olmak istiyorum. Bunun için bana yardım et ya Rabbi. Bunu bana ikram et ya Rabbi. Deyip çabamızı, gayretimizi sarf ediyorsak işte dua buydu. Allah'ın bizden istediği dua buydu. Sana Kamil manada halife olayım. Senin güzelliğine ayna olayım. Bana baktığında senin güzelliğin üzerimde görünsün ve bende benlikten, varlıktan bir eser olmasın. İşte. Yapmamız gereken dua bu duadır. Gerisi, gerisi hepsi bunun için olmalıdır. Kulluk için olmalıdır. Ebedi hayat için olmalıdır. Her neyi istiyorsak, mutlaka onu Allah'ın rızasına, ebedi hayatımıza bağlamamız gerekir. Yoksa o dua batıl bir duadır. O dua yanlış bir duadır. Evet, peygamberler dua ederken bakalım peygamberlerinin duasına her biri her neyi istiyorsa mutlaka peşinden gerekçesini söyler. Bunun için istiyorum ya Rabbi. Evlat istiyor, niye istiyorsun? Evet. Benim arkamdan senin dinini tebliğ edecek, hakkı, hakikati ortaya koyacak biri olsun diye ya Rabbi diyor. Evladı bunun için istiyor. Yoksa evladım olsun onunla böyle iftihar edeyim, onunla böyle o bana baksın gibisinden değil. Yani mutlaka neyi isterse onu ahirete, Allah'ın rızasına, ebedi hayata bağlaması gerekir. Kul olduğunu unutmaması gerekir. Allah'ın onu ebedi hayat için yarattığını unutmaması gerekir. Kendisine abdolsun diye yarattığını unutmaması gerekir. Sadece kendi benliğiyle değil, Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşsin diye dua etmesi gerekir. Sadece diliyle değil, gönlüyle bir de fiiliyle bunu ortaya koyup bunu istemesi gerekir. Ve bu kulluğun ta kendisidir. Onun için, Resulullah Efendimiz'in her halükarda mutlaka bir duası var, sürekli dua halindedir. Evet, dua kulluğun geregidir, ibadetin özüdür. Allah ayet-i kerimede o dua etmeye tenezzül etmeyenler dedi. Evet, onlar kafirdir, hakikati örtüyor. Evet, her anda her neyi istiyorsak, Rabbimizden istememiz lazım. Gönlümüzden istek olarak her ne geçiyorsa, bunu Rabbimizden istememiz gerekir. İşte dua budur ve bu bir makam olması lazım bizde dua makamı. Kul dua makamında olmalıdır. Ve bu kulluğun e, özü, özeti, zirvesidir aynı zamanda. Evet. Efendim izleyenimiz devamla ikinci sorumsa bazen dilimize bir ayetten Arapça bir kelime takılıyor. Ezberden bilmediğimiz bir ayete geçiyor anlamına bakıyoruz o günkü soruna o günkü soruna yaşa olaya hitap ediyor buna şeytan müdahale edebilir mi Allah razı olsun evet. buna şeytan müdahale etem edemez nereden geliyor o dua mutlaka bir yerden gelmesi gerekir o duanın geldiği yer gönüldür gönüle de ruhtan geliyor ruhtan neden geliyor Allah'tan geliyor. Ve kul her anda, hayatının her anında mutlaka Allah'ın bir ayetiyle muhataptır. Hangi ayet onun gönlüne vahyolmuşsa onu öyle anlayıp gereğini de öyle yapması gerekir. Ve bu her bir insan için bu böyledir. Ama onu perdelediğimizde, onu görmezden geldiğimizde, yok saydığımızda ya da bir sürü perdeyle perdelenmişse o, onu hissedemiyoruz, anlayamıyoruz. Rabbimiz'in bizden ne istediğini anlayamıyoruz. Rabbimiz'in bizden ne istediğini anlamak neyle ilgilidir? Hikmetle ilgilidir, hikmet. Allah'ın muradını anlamakla ilgilidir. Her işte Allah'ın bir muradı vardır. O muradı anlayabilmek için hikmet sahibi olmak gerekir. Bu da ayetlerin tecellisiyle mümkündür. Ayetlerin gönlümüze vahiy ile ilgilidir. Eğer evet, Allah böyle bir ikramda bulunmuşsa, Buna şükretmek lazım, hamd etmek lazım. Hiç şeytan ayet okur mu? Akıl var, mantık var. Böyle bir şeyi şeytana mal etmek ya da e, şeytanın verdiği vesvesedir demek e, doğru değil. Büyük bir hata olur. E, Allah'tan geleni, Allah'tan bilmek lazım. Bu vesvese, bu zan şeytanın verdiği vesvesedir. Efendim, Makedonya'dan Melami, Melami'ce. Esselamun Aleyküm Efendim. Ben Makedonyalı, sizi seven bir aşığım. Adım İsref lakin sevgi, mesafe tanımaz. Lakin sevgi, mesafe tanımaz. Soru şu, inşallah fena ender fena, beka ender beka. Biraz bunlardan bize anlatırsanız mutlu oluruz, ellerinizden öperim. Ve en kısa zamanda seni bulmak isterim. Hu. Makedon'daki kardeşlerimize de selam olsun. Fenayı, bekayı kuluğun özü, özeti olarak, hayatın gayesi olarak anlamak gerekir. Fena kuldan yanadır. Beka Allah'tan yanadır. Fena kulun Bütünüyle Allah'a teslim olmasıdır. Teslimiyetle ilgili bütünüyle Allah'a teslim olmaktır. Öyle ki, kendinde, varlıkta Allah'tan başka bir şeyi bilmemektir. Kendini fani görmektir, kendini yok görmektir ama Rabbini de baki olarak görmektir. Bakı olan Allah'tır. Hul, bütün varlık fanidir. Elbette ki bu bir makam olduğu için, bunun bir anda olması mümkün değil. Bu bir çabayla, gayretle, zikirle, yolculukla kazanılması gereken bir e, nimettir. Beka, Allah'ın tecellisidir. Kulun Allah ile baki olmasıdır. Hakikatta bu böyle midir? Zaten hakikatte bu böyledir zaten. Ama kul, kendi kendini bir varlık olarak gördüğünden, vehmettiğinden, öyle zannettiğinden, Allah'tan bağımsız bir varlık olarak vehmetliğinden dolayı benlik oluşmuş, varlık oluşmuş. Eğer o benliğinden, varlığından kurtulursa, evet, hak tecelli eder. Bir de bakar ki, evet, kendisinde tecelli eden gerçek varlık sahibi Allah'tır. Bunu tadar. Hangi ayetlerin tecellisidir bu? O size şah damarından daha yakındır. Ayet tecelli etti. Ayet imana dönüştü. Bu ayet onda imana dönüşüyor. Ne yana dönersen dön, Allah'ın veşi oradadır. Bu ayet imana dönüştü. Hangi tarafa dönerse dönsün Rabbini görür. Artık kendini göremiyor. Allah insanları çepe çevre kuşatmıştır. Bu ayet tecelli eder. Bakınca onu görür. Evet. Bu onun beka halidir. Ama beka ender, beka ender değildir yalnız bundan sonrası anlatılmaz. Anlatılamaz. Evet. Bu fena ve beka hadidi kısaca. Evet. Efendim Diyarbakır Ergani'den Merdan Hocam liyakatım olmasa da göğsümde ve dilimde sizin güneşinizi taşıyorum. Ben sizin en öndeki sıfatınızın aşk olduğuna aşk olduğunu hissediyorum. Sizdeki Aşka canımız feda olsun. Te sefiri sefiran ez müflisi pırbideyn ez kurbana aşka hayran Muhammed Hüseyin. Allah razı olsun kedimizi e, yermiyoruz. Eğer Rabbimize iman etmişsek, Rabbimizi seviyorsak, Rabbimizi istiyorsak bazı şeylere gücümüz yetmeyebilir. Bazı şeyler bize ağır gelebilir. Ama herkes kendi gönlünü biliyor. Eğer O'nun tercih ettiği Rabbi ise mutlaka Allah ona gereken muameleyi yapar. Mutlaka O'nun o duasına karşılık verir. O beceremediği durum, konu ne olursa olsun o konuda O'na yardım eder. Bunu da böyle anlamak gerekir. Evet, bize düşen Rabbimizi unutmamaktır. Bununla beraber bütün gönlümüzle Rabbimize sığınıp senden başka gideceğim bir yer yok ya Rabbi. Dönüş sanadır ya Rabbi demektir. Mecburi dönüş olmadan sana döndüm ya Rabbi. Huzurundayım ya Rabbi. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kurunum ya Rabbi. Demektir, diyebilmektir. Bununla beraber Hayatın gayesi imandır, Allah'ı sevmektir, aşktır, muhabbettir. Allah her şeyi o aşktan, o muhabbetten dolayı yaratmış. Kendini sevdiği için, kendisine ayna olsun diye Hazreti insanı yaratıyor, gerisini onun için yaratıyor. Kulluğunu yapsın diye, aşıklığını göstersin diye. İmtihan da bu zaten bir kul ben iman ettim dediğinde, hadi göster bakayım imanını, ispatla imanını. İmtihan, imanı ispatlama imtihanıdır. Rabbimizi, sevdiğimizi ispatlama imtihanıdır. İspatlamaya çalışırken, aynı zamanda o imanımız artıyor. İspatladıkça artıyor yalnız. Her imtihanı geçtiğimizde, bir daha yeniden, İman etmiş olur. Bir daha Rabbimize yaklaşmış oluruz. Biraz daha değil. Bir daha. Çünkü o zamandan mekandan münezzehtir. Her ona olan sevgimiz bir dahadır. Evet. Efendim devamla bu arada demiş Faruk kardeşimiz için de hem babamızdan hem de tüm kardeşlerimizin duasını istiyorum demiş efendim. İnşallah. Allah bütün hastalarımızda şifa ehsane eylesin, ikram eylesin inşallah. İnşallah kardeşlerimize yardımcı olacağız bu şekilde. Evet. Efendim İzmir'den Hüseyin Bayraklı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Namazın her rekatında bir sureden fazla sure okunursa arada besmele çekmek lazım mıdır? Evet. Dilirse besmele çeker, dilirse çekmez. Evet. Euzü besmele çekmek gerekmez ama e, besmele çekmek daha böyle bir muhabbetli olur e, diyeyim. Ama e, çekmese de bir şey olmaz. E, çekmek daha güzeldir. Yani başka yeni bir süreye başlarken Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla evet, demek e, farklı bir muhabbet de verecek inşallah. Efendim Zühre Çelik, hocam sizi dört aydır ekrandan izlemekteyim. Bu şekilde size tabi olabilir miyim? Evet, tabi olmuşuz zaten. İzliyorsak, dinliyorsak, anlamaya çalışıyor, gerekeni yapmaya çalışıyorsak, yolculuk başlamıştır, hep beraber yolu yürüyoruz demektir. İnşallah hep beraber böyle yürüyeceğiz. İnşallah. Evet. Efendim, ayrıca demiş, namazdan sonra ayetel kürsi, felak, nas... Fatiha ve Bakara surelerini her vakitte okuyorum. Bir mahsuru var mı Selametle. Evet. Mahsur olur mu? En güzelini yapıyor, en doğrusunu yapıyor. İç diğer kardeşlerimiz de böyle yapar. Allah'ın ayetlerini okuduğumuzda özellikle ayet-el Kürsi, Felak ve Nas suresi biz zırh gibi bizi korur. Nur nuru bizi kaplar. Evet, dışarıdan gelecek her manevi Tehlikeyi de bertaraf eder, bizi korur, bizi muhafaza eder. Evet, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle yatmadan önce bir de sabah kalktığında bunu böyle yapmamızı tavsiye etmiştir. Ama günde beş defe yapmak çok daha güzeldi. Evet. Efendim Hatice isimli bir izleyicimiz, insanlarda insanlar neden bu kadar kötü oldu? Dışarı çıkma korkuyoruz. Komşular da öyle malına, namusuna göz dikiyorlar. Evet. Kötü olan insan değildir. Kötü olan insanın Rabbini unutmasıdır. İnsanın kendini unutmasıdır. İnsanın bir avuç toprağa tenezzül edip kendini böyle sadece topraktan bir varlık olarak görmesidir. Dolayısıyla o topraktan olanın peşinden koşup kendisine ait olmasa bile Evet. Kendi kendine özürmedim. Böyle e, yanlış yapıp başkasının önü. E, evet. Namusuna şerefine göz dikmesidir. İnsan Rabbini kaybedince Rabbinden mahrum olunca Allah'ın kendisine nefettiği ruhtan mahrum olunca en vahşi canavardan daha vahşi olur. İnsanlığını kaybetmiştir. Evet. Onun için bize düşen insan olmaktır. Hazreti insan olmaktır. İnsana da insanlığını hatırlatmaktır. İnsan olmaya davet etmektir. Allah'a davet etmektir. Evet. Peygamberler Allah'a davet eder. insan olmaya Hazreti insan olmaya davet eder. Bununla beraber ibliste, evet ateşe davet eder. Ateş olmaya davet eder. Cehenneme davet eder. İnsanların hayvandan daha aşağı olmasına davet eder. Rabbini dinlememeye davet eder. Eğer kul Rabbini dinlemiyorsa hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağıdır. Daha aşağıyı olur. Düşünen canavar. Kendimizi elbette ki koruyacağız, muhafaza edacağız. Rabbimize sığınacağız inşallah. Efendim Mehmet Akbuz, sadakanın Allah katındaki önemi nedir? Sadaka, ismi üzerinde sadaka. Kulun sadakatini ispatlaması demektir. Eğer biri sadaka veriyorsa, Allah'a olan imanını, sadakatini ispatlamak için veriyordur. Ya Rabbi seni dünyadan, nefsimden daha çok seviyorum deyip sadıklardan olduğunu ortaya koyuyor. Eğer bunu yapamıyorsa, evet, sadakatini ispatlayamaz, sadıklardan olmadığı anlaşılmış olur. Müminle münafığın en belirgin özelliği, mümin sadakatini ispatlar, bununla beraber Allah yolunda infak eder ama münafık bunu beceremez. Münafık bunu yapmaz, yapamaz. Gücü buna yetmez. İmanı dilindedir ama gönlünde Rabbini her şeyden, dünyadan çok sevmediği için infak edemez, sadaka veremez. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyor, evet müminleri anlatırken onlar sevdiği maldan, Allah'ı sevdiği için, Allah'ı maldan daha çok sevdiği için infak eder, sadaka verir, zekat verirler buyurdu. Resulullah Efendimiz buyuruyordu: Cömert insan Allah'a yakın, Resulüne yakın, cennete yakındır. Cimri insan da Allah'tan uzak, Resulünden uzak, cennetten uzak, cehenneme yakın, şeytana yakındır. Evet, burada böyle anlamak gerekir. Efendim Muştan Ahmet Faruk Şahin, asalamu Aleyküm hocam, alaikum fiillerimden dolayı kendimi iyi hissediyordum fakat televizyonda defalarca muhacir kardeşlerimin çektiği sıkıntıları izlememe rağmen fark etmemiştim. Fark ettiğim fark ettiğimde utancımdan ağladım ve battaniyenin altına kaçmışım. O günden beri Allah'ın sevgisini istemeye yüzüm tutmuyor. Onların yüzüne yarın nasıl bakacağım ben? Sizin kardeşlerin, sizin kardeşinizin Nasıl diyeceğim? Onlar için üzülmek nasıl? Onları soğutan onlar için üzülmek nasıl? Onları soğutan korumuyorsa yarın onların üzülmesi de bizi korumayacak. Bu hal normal mi hocam? Bu hal normal bir hal, bu hal güzel bir hal. Bu hal hakikati anlama halidir. Sadece ben onlar için üzülüyorum demek ya da onlar için gözyaşı demek, dökmek bir fayda vermez. Onlara olan kardeşliğimizi göstermiş olmuyoruz. Herkes gücü kadar sorumludur. Evet, gücüne yeterse o konuda yardımcı olmaya çalışması gerekir. Mesela geçen gün kardeşlerimize söyledik. Kimin evde iki elbisesi varsa bir elbisesini getirsin. Evet, dağıtalım. Değil mi öyle? Öyle söyledik. Kardeşlerimize soba dağıtacağız dedik, elektrikli soba. Bu arada dağıttık, bitirdik, bir üç tane aldık. Sonra evet, bir daha şey yapalım, bir daha dağıtalım. Kimin gücü neye yetiyorsa, gücü hiçbir şeye yetmiyorsa komşusundan, arkadaşından evet bir şeyler alıp getirip verebilir. Yani bir çabamız, bir gayretimiz olsun, bir cihetimiz olsun. Yoksa durup ben durup ben sadece üzülüyorum demek doğru değildir. Onun için bütün çabamızı, gayretimizi sarf ediyoruz. Kardeşlerimizi ens, e, muhacir olarak görüyoruz, hicret etmiş muhacir olarak görüyoruz. Bu durumda bizim de ensarlığımızı yapmamız gerekir. Elimizden geldiği kadarıyla, gücümüzün yettiği kadarıyla. Bu bir imkan. Allah bize imkan tanımış. Hadi kulum göster bakayım ensarlığını. Evet. Eğer gösteremiyorsak sorun var. Gösteremedik, bilmedik, Allah bize öğretti. Nereden öğretiyor? Allah gönlümüze vahy ediyor, bize öğretti. Gönlümüze vahy edip öyle öğretti. Buna da şükür ediyor, buna hamd ediyoruz. Bunun için, bunu yapmak için de inşallah çabamızı, gayretimizi sarf edeceğiz hep beraber. Efendim aynı izleyicimiz, bir de İslam adı altında firavunlar savaşıyor. Ne yapmamız lazım? Allah vahye göre yaşamayı hepimize nasip etsin inşallah. İnşallah hep beraber Allah'ın vahyine göre yaşayacağız. Allah'ın emrettiği gibi, Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşsin diye Hazreti insan olmaya çalışacağız. Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin. Her zaman için, insan için iki yol vardır. Bir, peygamberin sahabesiyle gittiği yol, peygamberlerin yürüdüğü yol, Allah'a giden yol, bir de iblisin şeytanlarla beraber gittiği yol. Ya peygambere tabi olur, Allah'a giden yolda, silat-ı müstakimde yürürüz. Ya da iblise tabi olur, şeytanlara uyarız, şeytanların peşinden gideriz, şeytana dost oluruz. Şeytanlarla beraber cehenneme yuvarlanırız. Her zaman için bu böyledir. Kıyamete kadar da bu böyle olmaya devam eder. Bununla beraber silah-ı müstakimde olanlar, Allah'a giden yolda olanlar aynı şekilde Allah'a davet eder. Silah-ı müstakime davet eder. Hakka davet eder. Sabra davet eder. Merhamete davet eder. Rahmete davet eder. Şeytan da bunun tersini yapar. Yaptırır. Düşmanlığa davet eder. Kine davet eder. Nefrete davet eder. Eğer böyle yapıyorsa, sebep ne olursa olsun, ne gösterirse gösterilsin o yol şeytanın yoludur. Evet, herkes kendi tercihini kendisi yapar. Mutlaka kıyamete kadar. Peygamberin yolunda yürüyenler de vardır. Ve İblis'in, Firavun'un, Nemrud'un, Ebu Cehil'in yolunda yürüyenler de vardır. Yüzünü nasıl gösterirse göstersin o fark etmiyor. Yol görünüyor. Eğer orada rahmet yoksa, orada kardeşlik yoksa, orada birlik, beraberlik yoksa, orada güzellik yoksa, o yol şeytanın yoludur. O yol İblis'in yoludur. İsmi ne olursa olsun o fark etmiyor. İsme değil, fiile bakacağız. Evet. Efendim bir izleyicimiz, sizi çok seviyoruz. Babamızı da Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Biz de kardeşlerimizi çok seviyoruz. Allah için seviyoruz. Sevgimiz Allah içindir. Allah için olan sevgi Allah'a gider. Evet, Rabbimizi seviyoruz, Resulünü seviyoruz, O'nun vahyini seviyoruz, O'nu seveni seviyoruz, O'nu sevenleri seviyoruz. Bununla beraber O'nun kullarını seviyoruz, O'nun yarattığı her şeyi seviyoruz, O'nun imtihanını seviyoruz, imtihana tabi tutmasını seviyoruz. O'nu seven, O'nun imtihanını da sever. Efendim, Bandırma Edincik'ten mümin Tufan. Selamünaleyküm Hocam. Aleykümselam. Sizin sohbetlerinizi her akşam dinliyorum. Allah sizden razı olsun. Benim sorum, kişi iman ettim demekle iman etmiş olur mu? İmanlı bir insan nasıl olmalı, nasıl davranmalı? Bandırma Edincik'ten sevgi ve saygılar. <gülüyor> evet Kişi ben iman ettim demekle iman etmiş olmuyor, mümin olmuyor. Çünkü Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu, ''Siz, biz iman ettik.'' dedikten sonra sizi imtihana tabi tutmadan öyle kabul edeceğimizi mi zannettiniz? Yani siz biz müminiz deyince, iman etmişiz deyince imtihana tabi tutmadan sizin imanınızı kabul edeceğimizi mi zannettiniz? İman ispat ister, sevgi, sevgi muhabbet ispat ister. Zaten imtihan bunun içindir. İmanını, sevgisini ispatlama imtihanidir. Allah ver diyor. Baharım verecek mi? Allah affet diyor. Baharım affedecek mi? Merhamet et diyor. Bahal merhamet edecek mi? Allah'ın güzelliğini üzerinde gösterecek mi? Ben yokum. Rabbim var. Rabbim ne dediyse o diyecek mi? Evet, iman ettik demekle Allah imanımızı kabul etmiş oluyor. Öyle buyurdu. Mutlaka imtihanat tabi tutar. Müminin bunu böyle anlaması gerekir. Allah gerçek müminleri anlatır. Eğer kul iman etmişse Allah'ın mümin tarifine uyar. Uymanıydır. Yoksa lafla ben iman etmişim, Allah'ı kabul ediyorum demek e, iman etmek değildir, mümin olmak değildir. E, İmtihanı kazanmak gerekiyor. Ve bu imtihan her andadır. Kur bütün hayati boyunca her anında bir imtihandadır. Yani bir kazanma imkanı vardır önünde. Güzel yapınca kazanıyor, yanlış yapınca kaybediyor. Allah'ın hesabını yaptığında güzel yapar ama onu unuttuğunda da kendi nefsinin hesabını, birilerinin hesabını yaptığında da kaybeder. Her ne olursa olsun her konuda Rabbim ne der demelidir mümin. Eğer mümin bu böyledir, böyle söyler. Yok insanlar ne der dediyse, şu ne der dediyse, komşular ne der dediyse, herkes ne der dediyse bu durumda herkesi, komşuları, başkalarını Allah'ın önüne koymuştur. Evet ne buyurdu Resulullah Efendimiz'e Allah ayet-i de, İnsanlar ne der dedin? Rabbim ne der demeli değil miydin? Allah buna daha layık değil miydi? Evet buna layık olan Allah'tır. Allah ayeti kerimede Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye. İşte mesele güzel yapmaktır. Mesele Allah'ın güzel dediği gibi yapmaktır. Evet Böyle yapınca imanımızı ispatlamış oluruz. Yoksa ben iman etmişim deyip yanlış yapacaksın. Allah'ın güzel dediğine çirkin, çirkin dediğine güzel diyeceksin. Hak dediğine batıl, batıl dediğine hak diyeceksin. Bu halis muhlis kafirdir, müşriktür münafaktır bu. Eğer ben müminim diyorsa bu münafaktır. Evet. Efendim Merve isimli bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm Efendim. Aleyküm Selam. Gönlümüze gelen iyi veya kötü şeylerde içimizde çok yorum yapıyoruz. Ama bunlar Allah'a göre ne kadar doğru ve düşünürken şeytanın vesvesesini üzerimizdeki etkisini tam olarak nasıl anlayabiliriz? Ve buna engel olabiliriz. Şimdiden teşekkür ederim. Allah'a emanet olun inşallah. Rabbim sizin ve diğer TV ailesinin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Sizi çok seviyoruz. Hamdolsun ki bizim bizim Efendimizsiniz. İnşallah biz de layık olmasak da olmaya çalışır ve size evlat oluruz inşallah. Şeytanın verdiği vesilesinden kurtulabilmek için Allah ile beraber olmak gerekir. Allah'ın vahyi ile beraber olmak gerekir. Allah'ı zikretmek gerekir, Allah'ı ciddiye almak gerekir. Eğer bunu böyle yaparsak, Rabbimizi ciddiye alırsak, iblisi, şeytanı, dolayısıyla verdiği vesveseyi ciddiye almamış oluruz. Yoksa, Rabbimizi ciddiye almazsak, onun vahyini ciddiye almazsak, bu durumda şeytanın verdiği vesveseyi ciddiye alırız, ciddiye almış oluruz. Seven mutlaka sevdiğini ister. Allah'ı sevenler Rabbinin rızasını, yakınlığını, dostluğunu, muhabbetini ister ki bunun için çabasını, gayretini de sarf eder. Dolayısıyla şeytanın verdiği her sözsünün farkında o olur. Kula düşen sui zanda değil, hüs zanda bulunmaktır. Sui şeytandandır. Karşımızdaki insanın haline olursa olsun karşımızdaki Hazreti insandır. Allah'ın ruhundan nefettiği, Allah'ın yeryüzündeki halifesi Hazreti insandır. Allah onu kendisine kul olsun, abdolsun diye, aşık olsun diye yaratmıştır. Bize de düşen onu öyle görmektir. Evet, hataları olabilir, kusuri olur, günahı olur, yanlışları olur, küfre batmış olabilir. Ama altın nasıl çamura düşmekle değerini kaybetmiyorsa o da eğer bir silkelenirse, bir tövbe ederse, bir la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse Allah'ın sevdiği bir kul olur. Ondaki o hakikat ortaya çıkar. Öne çıkmış olur. Onun için kimse hakkında sui zanda vururmayalım. Evet, hüs zanda bulunalım. Onu sevelim. Ona yardım etmeye çalışalım. Kendini bilsin diye, bulsun diye, Rabbini tanısın, anlasın diye, Rabbine avdolsun diye yardım edelim. Fikrimizin, düşeceğimizin bu olması gerekir. Yoksa onu sadece böyle etten, kemikten, dünyaya ait bir varlık olarak görüp muamele edersek, insanı anlamamış, insana haksızlık etmiş olur, zulmetmiş oluruz. Evet, o insan çok kıymetli, çok değerli. Çünkü kıymetini, değerini, varlığını Allah'tan almış. Ona öyle hakaret gözüyle bakmamak gerekir, görmemek gerekir, küçümsememek gerekir, basite indirmemek gerekir. Evet. Efendim Bingöl'den Büşra Ergün. Selamünaleyküm Aleyküm. efendim. Ben arkadaşıma ezber konusunda kin yapıyorum. Bunun için ne yapmam gerekir? Selametle efendim. Rabbimizi anlamaya, tanımaya çalışmamız gerekir. Rabbimizin taksimatına e, rıza göstermemiz gerekir. Rabbimizin taksimatına Allah herkese farklı farklı özellikler vermiştir. Farklı farklı güzellikler vermiştir. Bize düşen kendi üzerimizdeki güzellikleri görüp ona şükredip ona hamd etmemiz gerekir. Başkası üzerindeki nimete bakıp evet ona haset etmek mümkün duymak e, doğru değildir. Bu yanlış bir şeydir. Bu Allah'ın taksibatına rıza göstermemek demek e, olur. Boyun bükmemek, Allah'ın ikramını kabul etmemek demektir bu. Allah farklı farklı isimleriyle kullarına tecelli etmiştir. Herkes kendindeki isme, güzelliğe bakıp o ismi kemale erdirmeye çalışması gerekir. Onunla güzelleşip kazanmaya çalışması gerekir. Başkalarındaki nimete bakıp e, onlara haset etmek, kıskanmak, kin duymak doğru değil, yanlıştır. Şeytanın helesiyle yapılmış bir amel olur, şeytana uymuş oluruz. Bunun için yapmamız gereken şey nedir? Bunun için yapmamız gereken şey, la ilahe illallah zikrini çekmektir. Allah'ın ilahlığını kabul etmektir mülkün sahibi olduğunu, herkesin Allah'a ait bir kul olduğunu, herkese muamelesinin farklı olduğunu kabullenmektir, kabul etmektir. Evet, sorun e, kelime-i tevhid eksikliğidir. La ilahe illallah e, demenin eksikliğinden kaynaklanan bir durumdur. Onun için imanımızı tazeliyor, imanımızı artırıyor. E, La ilahe illallah derken de ne dediğimizi bilmemiz gerekir inşallah. Ben sürenin sonunda da hemen hemen gelmişiz. Evet. Nasıl yapalım? Sen bir soruyla bitirer bitirelim mi yoksa? Bitirelim. Efendim, Mersin'den Hamza Ağaç. Hayırlı akşamlar hocam. Kürt sorunu hakkında görüşleriniz nedir? Ana dil hak mıdır? <gülüyor> evet. Önce ana dili söyleyelim. Bütün diller Allah'ın vahyiyle e, ilmiştir. Allah Şit Aleyhisselam'a o dilleri vahyetmiştir. Dolayısıyla ana dil haktır. Kim ana dili inkar ederse, yok sayarsa, basite alırsa, hafife alırsa, Allah'ın bir ayetini, ayetlerini inkar etmiş, hafife almış, basite almış olur. Bu küfür olur zaten. Bununla beraber Allah hep, hepinizi bir nefisten yarattık. Adem'den yarattık. Adem'i de topraktan yarattık. Bu arada herhangi bir fark olur mu insan için? Fark olmaz. Herkesin dilini konuşma hakkı evet vardır. Bu hakkı Allah vermiştir. Kimse bu hakka mali olamaz. Bir eğer mani olmaya çalışırsa e, Allah'a karşı e, en büyük edepsizliği, saygısızlığı yapmış olur. Allah'ın verdiği hakkı ben tanımıyorum demiş olur. Kimse böyle bir idada bulunamaz. Bulunursa o insanlığını kaybeder. Ya da bilmiyordur. Rabbini bilmiyor. İnsanı anlamamış, tanımamış demektir bu. Sorun herkes için sorun olabilir. Ama asıl Kürt sorunu değil. İnsanlıkın sorunu vardır. İnsan olmanın sorumluluğu vardır. Sorunu vardır. Nedir insanın sorunu? İnsan kendine tanıdığı hakkı karşısındakini de tanır tanırsa bu durumda arada ortada sorun kalmaz. Onu sadece böyle bir kelimeyle söylemek mümkün değil, anlatmak mümkün değildir. Herkes kendine tanıdığı hakkı karşısındaki insanı da tanırsa ne sorun kalır ne de e, herhangi bir şekilde zulüm olmuş olur. Kendimize tanıdığımız hakkı başkasına tanımayınca zalimlerden olmuş oluruz. E, bu e, kökler içinde olur, Türkler içinde olur, Araplar içinde olur, e, Zenci'ler içinde olur. Bu fark etmiyor. İnsan insandır. Hazreti insandır. Eğer kul Allah'ı kabul ederse, Allah'ın kullarına tanıdığı hakkı da kabul eder. Allah'ı kabul etmediği için Allah'ın kullarına tanıdığı hakı da kabul etmez kendisi hakkını belirlemeye çalışır, sınır koyar. Senin hakkın bu kadardır diyor. Niye? Kendini ilhazan ediyor ya, kendini Allah'ın yerine koymuş ya ondan. Evet. Sorunu böyle anlamak lazım. Sorunun yüzünde, temelinde insan olma ya da oramama, Allah'ı kabul etme ya da kabul etmeme sorunu vardır. Evet. Efendim, son olarak söylemek iseniz bir şeyler varsa. Allah hepimizi, Allah'ı kabul eden, Resulünü kabul eden, vahyini kabul eden, Hz. insan olmayı kabul eden, kendisine de tanıdığı hakkı karşısındaki insana da tanıyan kullarından eylesin. Amin. Haddini aşıp Allah adına hüküm verenlerden eylemezsin. Allah'ın tanıdığı hakkı kullarına tanıyanlardan eylesin. Amin. Kendisine tanıdığı hakkı karşısındaki insana da tanıyanlardan eylesin. Amin. Allah bizi zalimlerden eylemesin. Amin. Kibirlenip, büyüklenip kendini diğer insanlardan üstün görenlerden eylemesin. Amin. Böyle bir zillete düşenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi bir ve beraber eylesin. Allah bizi kardeş eylesin. Amin. Birbirimizi kardeş olarak görenlerden eylesin. Kardeşe yapılan muameleyi yapanlardan eylesin. Amin. Allah, Hangi fikirde, hangi düşüncede, hangi dilde, hangi ırkta olursa olsun insanı insan kardeşi olarak görenlerden eylesin. Amin. Onu Allah'ın yarattığı, yeryüzündeki halifesi olarak görüp öyle muamele edenlerden eylesin. Dolayısıyla evet kardeşlerini hakka davet edenlerden, cennete davet edenlerden eylesin. Bunun için onlara yardım edenlerden eylesin. Onu cehenneme sürüklenenlerden değil, ona zulmedenlerden değil, onu şeytana teslim edenlerden değil. Onu Allah'a davet edenlerden eylesin. Amin. Cennete taşıyanlardan eylesin. Amin. İnsanlara rahmet olanlardan eylesin. Muhabbet olanlardan eylesin. Hayır olanlardan eylesin. İnsanlara cennet olanlardan eylesin. Amin. Allah bizi cehenneme vesile olanlardan eylenmesin. Amin. Allah bizi şeytana tabi olanlardan, uyanlardan, abd olanlardan eylenmesin. Allah bizi zatına, abdolanlardan, zatına aşık olanlardan eylesin. Amin. hakikatini erenlerden eylesin. Allah'a dost olanlardan eylesin. Allah'ın hak dediğine hak, batıl dediğine batıl, güzel dediğine güzel, çirkin dediğine çirkin diyenlerden eylesin. Amin. Evet, bütün kardeşlerimize, muhabbetlerimizi harc ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz ülket evet, izleyenlerimiz soramadığımız sorularınızı inşallah bir sonraki programımızda efendimize yöneltiriz. Bir sonraki programımızda buluşunca kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.